Économie écologique. Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta stüdyoda bir konuğum var. Ee, son zamanlarda e, konuklarımı hep telefonla bağlıyordum ama bu sefer yüz yüze e, olacağım bir konuğum var. E, bu hafta şanslıyım. Ee, Yuva Derneği Dünya Vatandaşlığı Projesi Koordinatörü Buket Atlı ee, stüdyo konuğum. Hoş geldin Buket. Hoş bulduk. Ee, şimdi Yuva Derneği e, aslında e, açık radyo dinleyicilerinin e, aşina olduğu bir dernektir. E, çeşitli programlarda çünkü hem konuk oldunuz hem e, sürekli sizin projelerinizden bahsediliyor. E, şimdi gündemde yine Türkiye'nin e, çevre ve yaşam alanları mücadeleleriyle ilgili önemli e, konular var. Onları e, ele alacağız e, Buket'le. Ama belki çok kısa e, bilgi sahibi olmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Yuva Derneği neydi, e, ne yapıyordu, neyle meşguldü? Belki biraz o bilgileri verdikten sonra aslında e, şimdi önemli yürüyen bir projeniz var. Termiksiz gelecek. E, onun hakkında konuşacağız. E, i̇stersen önce Yuva Derneği ile başlayalım. Tamam çok teşekkürler. Ee, Yuva Derneği aslında e, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için ve bütün dünyayı bizim yuvamız gibi görebilmek için e, kendisi yönetime de katılan aktif vatandaşlar, dünya vatandaşı dediğimizde böyle bir şey. Aktif vatandaşların oluşmasına katkıda bulunan bir öğrenme merkezi, yetişkinler için öğrenme ve savunuculuk merkezi. Bir yandan ekolojik yazarlıkla ilgili projelerimiz yürürken diğer yandan da kömürlü termik santrallere karşı mücadele yürüten yereldeki hareketlerin sesli olmaya onları daha görünür kılmaya çalıştığımız termiksiz gelecek diye bir kampanyamız da var. Hı hı. Bir süredir devam ediyor termiksiz gelecek altında bir sürü yerelin işte Bartın, Zonguldak, Çanakkale, Ali Ağa'da 15 Mayıs'ta bir yürüyüş olmuştu çok büyük bir yürüyüş. Oralardan gelen bütün yaşam hakkı savunucularının sesinden duyurmaya çalışıyoruz aslında. Evet aslında tabii bizim programımızın özellikle ekonomi ekolojinin çok fazla yer verdiği konulardan bir tanesi bu kömür meselesi. Hem dünyadaki gelişmeleri hem Türkiye özelinde neler olup bittiğini sürekli burada konuklarımızla ele almaya çalışıyoruz. Belki şu anda termik santrallarla ilgili Türkiye'deki son durum nedir? Belki biraz... Ondan bahsedip proje özelinde neler yapıyorsunuz onları konuşabiliriz. Kömür termik santraller şu anda Türkiye'nin aslında büyüme politikasında büyük bir yer tutuyor. Belki en son madde 80'e dönüşen, Hı -hı. ismim 70'ten başlayıp beşer beşer <gülüyor> ilerleyerek madde 80'e geldi. Çıkan kanun içerisindeki bir madde, madde 80. Bu hem stratejik yatırım denilen yatırımlara bakanlar kurulunun kararıyla her türlü çevre şeyinden, izninden muafiyet veriyor. Kömür termik santral Santraler bunların içerisinde e, o yüzden var olan e, 25'e yakın santralin üzerine 80 santral daha eklenmesi planlanan bir ülkede e, şu an kömürlü termik santrallerin durumu şu nefes aldığımız her an e, yanımızda nefesimizi tehdit edecek bir santral olma ihtimaliyle yaşıyoruz. Evet. Peki sizin termiksiz gelecek projesi özelinde e, konuşacak olursak belki madde 80'i daha sonra biraz daha açarız. E, ne zaman başladı projeniz? Neler var içeriğinde? E, bundan sonraki süreçte neler planlıyorsunuz? Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. E, proje 2015 yılında başladı. E, o dönemde G20 e, hatırlarsınız Türkiye'de hı hı. yapılmıştı ve e, G20 sırasında kömür isteme yani yaşam hakkını savunan e, yerelleri sesinin duyurulduğu bir sürü etkinlik gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi Zonguldak'ta yapılmış olan Ekim yönetmeninin çektiği bir kısa film. Onu da herkese izlemesini ufak tavsiye ederim. Youtube'dan bulabilirler evet, mi? Aynen bulabilirler. Hı -hı. Zonguldak'ta kömürle yaşamak nasıl bir şey? Bunu hissedebilmek için Hı -hı. bence çok faydalı, güzel bir kısa evet. film. Onun ardından da Aliada bütün hareketlerin oluşturduğu break free etkinliğinde kömüre karşı dur dedik. Uluslararası da bir etkinlikte. Onun içerisinde bizde de bir parçası olduk. E, yerel hareketlerin aynı zamanda Çanakkale'de mesela 5 Haziran Dünya Çevre gününde kazdağına nefes ol diye Çanakkale'deki ekiplerin e, yerel hareketlerin organize ettiği bir etkinlik vardı. Onun görünür olmasını duyulmasını sağladık. Biz aslında e, yerelde yaşam mücadelesi veren herkesin yanında olmaya ve bir köprü olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki burada e, yerelde mücadele verenler özellikle termik santral özelinde konuşacak olursak e, en çok zorlandıkları, e, aşamadıkları e, konular neler oluyor? En çok nerede tıkanıyorlar? Belki çünkü e, daha önce başlamış olan bir takım deneyimler, e, hukuksal süreçler e, nasıl işledi? Belki bundan sonra aynı mücadeleyi Türkiye'nin farklı yerlerinde verecek olan e, yerellerdeki bu direniş hareketleri onların bu deneyimlerinden faydalanabilir. Nedir daha çok e, karşılaştıkları zorluklar? Bence karşılaşılan zorluk aslında görünür olmak, duyulur olmak ve daha fazla büyüyebilmek. Mesela Yırca'da oluşan o... Ee, ...büyük enerjinin... ...her yerelde oluşamıyor. İnsanların hmm. gözünde o sesin oraya gidemiyor olması. Hmm. O yüzden bu aslında... ...genel yapmaya çalıştığımız aktif vatandaşlığa da... ...çok bağlanan bir konu. Aslında oradaki yerelin... E, ...beynimle çok büyük bir bağlantısı var. yani e, Kömürlü termik santral yaşamak istemiyor... ...ve nefes almak istemiyor. Çanakkale'de olan bir baca... ...zaten benim de aldığım nefesi kirletiyor. O yüzden benim mücadelemle onun mücadelesi aynı. Ama ben onun sesini duyurmasına yardımcı olmazsam... Aktif bir vatandaş olarak hı hı. bu süreçte yer almazsam sadece onun sorunuymuş gibi davranırsam o zaman tabii ki onların da mücadelesinde e, bir süre sonra motivasyon eksikliği de olabiliyor. O yüzden hepimizin bir sorumluluk paylaştığı yaşadığımız dünyaya ve doğaya bütün canlılara bir sorumluluk paylaştığımız bu noktada e, hepimizin onları daha görünür kılmaya sesine ses katmaya ihtiyacımız var. Evet aslında benim de tabii bu yıllar içerisinde karşılaştığım tecrübe ettiğim. ...bazı yerellerdeki mücadeleler... ...tabii çok eski... ...hatta onlarca yıldır devam eden yerellerde mücadeleler var... ...tabii bu ses duyurma meselesi çok önemli... O ses yeterince duyurulamadığında, farkındalık ve kamuoyu yaratılamadığında o çevre mücadelelerini yürütenlerde de elbette bir yorgunluk. Haklı, haklı evet. bir yorgunluk bir, bir zaman sonra yani tabii bu özellikle hukuksal anlamda yürütülen mücadelelerden bir bezginlik hali. Olmuyor değil e, bunu e, çeşitli yerlerde görüyoruz tabii yine mücadele devam ediyor ama e, oradaki ya her yerelim mücadelesinin aslında yerelde devam ediyor olması çok önemli ama tabii e, merkezlerde yer alan bir takım e, sivil toplum kuruluşlarının, e, çevre örgütlerinin e, bu mücadelelere destek vermesi, e, onların, evet, hepimizin, hepimizin. E, tabii yani sorumlu e, vatandaşlık e, gereği e, ve tabii o mücadelelerde başarı elde edildikçe. E, vatandaşların e, bu tür başka yerlerdeki mücadelelere katılımını da teşvik ediyor. Aynen. Öyle, e, bu evet. mücadelelerin başarısı değil evet, mi? aynen öyle. Mesela dün işte bir haber okudum. O çok eğlenceliydi. Leonardo DiCaprio e, yereldeki oradaki e, yaşayanlarla birlikte e, Amerika'da Dakota'dan geçecek olan Hı -hı. E, boru hattına karşı eyleme katılmış. Yani bu aslında Evet. E, Tam bir aktif vatandaşlık ve dünya vatandaşlığı örneği çünkü kişiliğinden bağımsız bütün canlılar için yaptığı bir savunuculuk hareketi ve bu oradaki insanları da güçlendiren motive eden hepimizin sorunu olduğunun altını çizen bunu hissetmemizi sağlayan bir hareket. Burada da benzeri şeyler zaten güzel bir şekilde ilerliyor. Ama daha fazla şu an insanların sesinin Hı -hı. duyulmasına veya yanında olunduğunun bilinmesine ihtiyaçları var Hı -hı. bu dönemde. Hı -hı. E, peki e, nasıl yani siz mesela hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Bu e, yereldeki bu hareketlerin sesi daha fazla duyulsun. İşte belki medya daha fazla ilgi göstersin. E, yani ben tabii <gülüyor> bu özelleştiriyi de yapacağım. Tabii medyanın e, çevre e, iklim... Enerji meselelerine olan e, duyarsızlığı e, tabii yani malumumuz e, belli e, yani gazeteciler ve belli yayın organları dışında çok fazla bu tür mücadelelere medyada e, yer verilmediğini biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> e, yani bunu belki kırmak için bunu biraz daha esnetmek için e, yaptığınız bir şeyler var mı? Bizim aslında keşfettiğimiz veya uyguladığımız bir şey yok. Amerika yeniden keşfetmeye de gerek yok. Şiddetsiz direniş, yaratıcı direniş çok uzun bir zamandan beri uygulanan bir şey. Biz sadece hani bunu uygulamak isteyen yereldeki ekiplerin sesini duyurmaya yardımcı alıyoruz. Peki bu şiddetsiz direniş nedir derseniz hı hı. ki dediğinizi düşünüyorum... Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, yani çoğumuzun da aşina olduğu aslında gezi sürecinde hani e, duran adamdan Hı -hı. E, tutalım da işte Gandhi'nin de yaptığı gibi e, şiddet kullanmadan ne dilimizde ne e, fiziksel vücut uygulamalarımızda şiddet kullanmadığımız ama e, mesajımızı ilettiğimiz bir e, e, eylem biçimi kendisi. Hı -hı. Şu son dönemde özellikle de belki biraz daha kullandığımız araçları çeşitlendirmek, Hı -hı. onları daha yaratıcı bir şekilde belki sanatla birleştirmek Hı -hı. gibi bir şeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Dünyada da bunun bir sürü örneği var. Evet. Mesela işte Şili'de Pinochet zamanı bir sürü kısıtlama ve işte kendi ifade edemeyen bir sürü insan öldürüldüğü bir dönemde kadınlar orada yaşadıklarını Üzerine resmetmişler Çünkü hmm. tek geleneksel olduğu için Hani bulabildikleri tek yol Yasaklanmayan tek şey oymuş Ve sonra o battaniyelerle diğer ülkelere e, Taşınıp bu hikayeler anlatılmış Veya şarkılarla Danslarla bunları evet. e, Taşımışlar nesilden nesile ve kendilerini Öyle ifade etmişler e, Bunun gibi belki şimdi yaratıcı yöntemleri De e, daha fazla hayatımıza sokma özellikle bu hmm. e, Madde 80'le e, Çetlerin izin süreçlerine veya lisans süreçlerine müdahale etme şansımızın da çok azaldığı bir süreçteyiz. O yüzden daha yaratıcı örnekleri ve şiddetsiz örnekleri uygulamanın güzel bir zamanı olabilir diye e, düşünüyorum ben. Hı hı. E, Art as weapon diye bir belgesel var aslında kısa film. Belki izleyicilerimiz onu da ben bu arada bayağı filme yönlendirdim herkesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene YouTube'da. Evet. E, yani bir silah olarak sanat. Art as a weapon. Hı. Orada da e, Burma şimdiki adıyla Myanmar diye değiştirdiler. Askeri rejimde yaşayan e, Burma'daki rafi. Sahiplerin öncülük ettiği bir e, şiddetsiz muhalefetten bahsediyor. Sokak sanatıyla, grafitiyle kullandıkları dil olarak mesela grafiti kullanıyorlar e, ya da stickerlar yapıştırıyorlar gibi daha yaratıcı ve sanatı içeren çok pratik sanat dediğimiz şeyle, hmm. ya yani estetik kaygılı değil ama ifade şekli olarak sanatı kullanan e, güzel e, böyle yöntemler var. Evet. Birkaç tane aslında yöntem Türkiye'de de kullanıldı. Mesela hmm. Şafak Tükel'in çektiği bir Kısa film vardı hmm. gene Burdur Gölü ile ilgili. Hmm. Burdur Gölü aşırı e, sulama yani su kullanıldığı için hayvancılık dolayısıyla kuruma tehdidi altında. Ve orada evet. doğup büyüyen bir yönetmen e, sanatçı arkadaşlarına çağrıda bulunuyor. E, ve orada mesela kimisi geliyor şiir yazıyor orası için, şarkı söylüyor, üzerine platform koyuyorlar, e, piyano çalıyorlar, şehrin or ortasında... ...semazen dönüyorlar ve bir milyon kişinin katıldığı bir su orucu yapıyorlar ardından. Ve sonra Orman Bakanlığı orayı korumak için eylem planı geliştiriyor gibi. Yani böyle yöntemleri belki biraz daha fazla hayatımıza evet. sokabiliriz. Ee, aslında şimdi filmlerden bahsedince şeyi hatırlıyorum. Fatih Akın e, bile değil mi? Cennetteki çöplük e, evet, diye. Evet doğru. E, kendi doğduğu e, yerde e, olup biten işte bu e, kirlenmeyle ilgili... Yok olmayla ilgili Aslında baktığımız zaman Türkiye'de de var bu tarz Çalışmalar ama belki daha fazla Yaratıcılık gerektiren Sanatı işin içine katan Yöntemler Evet bir belki kamusal etkili. alanda hep birlikte Yapmak belki bunu yani Hı -hı. Yerelde birlikte bunu evet. geliştirmek Belki evet. yeni bir yöntem olabilir evet. Evet. Evet. Peki bir ara verelim Aradan sonra gündemimizdeki Konuları konuşmaya devam ediyoruz Λες η σου, πως βαρκεί σε και τον εαυτό σου από απόψε κιόλας αλλαγές αρχίζεις μα καθώς με μένα με υπολογίζεις θα μελαγχολήσω χιστέρα έχω, χιστέρα έχω πως τα συνεχίσω Τη ζωή θα ζω αν Κι στεραίω κι στεραίω ώστα να συνεχίσω Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ Κοιτάμε πουλεύω σαν παιδί, Δεν ξέρεις μόνη μου μείνω, και τι θα απογίνω, θα με τα συνεχίσω τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι που κλαίω σαν παιδί Και αυτή η αγάπη μου 94.9 Açık Radyo Ekonomi Ekoloji Programı'nda Yuva Derneği'nden Dünya Vatandaşlığı Projesi Koordinatörü Buket Atlı'yı ağırlıyoruz. İlk yarıda termiksiz gelecek projelerinden bahsettik. Ee, biraz e, şiddetsiz iletişimden, e, şiddetsiz... E, Direniş modellerinden bahsettik ve aslında tabii bunu biz bir şu anda ne diyelim Türkiye'de çevre gündeminde en fazla konuştuğumuz konulardan biri olan madde 80'le de bağlayabiliyoruz. Nasıl bağlayacağız onu birazdan şimdi konuşacağız ama belki madde 80'den biraz çok kısaca bahsetmek lazım teknik kanun hükmünde kararnameler ile ilgili bazı kanunlar meclisten geçti ve bir torba kanununun içinde madde 70'ti önce, daha sonra madde 75 oldu. Sonra araya giren bazı alt maddelerle son halinde madde 80 oldu. Madde 80 aslında özetle baktığımızda Bakanlar Kurulu'na ee, hukukun üstünde projeleri destekleme e, yetkisi veriyor, eksiksiz mali ve idari bir takım istisnalar getiriyor, hangi yatırımların nasıl destekleneceği, bu desteğin nasıl olacağı e, tabii yani burada soru işareti ama e, bütün bu e, şeffaflık, hesap verme, süreçleri, halkın katılımı süreçlerinin tamamen artık herhalde tırpanlandığı bir süreç olarak karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani gelecek günlerde göreceğiz bunun uygulamalarını ama bugüne kadar özellikle yatırım kararlarının alınmasında, chat süreçlerinin işletilmemesinde veya chatsizleştirme süreçlerinden gördüğümüz deneyimle sürecin gelecek açısından çok parlak olmadığını düşünüyoruz özellikle çevre ve yaşam alanları mücadelesi açısından peki madde 80 yani ben tabi çok teknik e, olarak bahsettim e, nedir yani bize e, ne anlatıyor madde 80 bir de e, senden dinleyelim <gülüyor> e, Şimdi aslında sizin daha önce de Konuk ettiğiniz e, Çevre avukatı Yakup Okumuşoğlu hı hı. Ve 350 Ankara'dan Önder Algelik ikisi de bu konunun e, En önde e, Soluculuğunu yapan evet. ve takipçiliğini Yapan e, kişilerdi e, Son noktada dün gazetede Resmi gazetede e, Madde 80 Yayınlandı ama e, Yayınlanana kadar ki süreçte de bir Aslında katılım sağladık yani e, Herkes arayıp işte vekillerini arayıp birebir gidip ikna etme süreci yaşamıştı. Ee, şimdi artık resmi gazetede yayınlandıktan sonraki duyurumuzda bunun bir başlangıç olduğu Çünkü 60 günlük bir süreç var Hı -hı. önümüzde. Ama e, şimdi neyi içeriyor bu madde 80 sorusunun cevabı? Şöyle bir şey. E, stratejik yatırım olarak nitelendirilen e, yatırımlar için bakanlar kurulu, e, işte e, vergi muafiyeti, stopaj muafiyeti, gelir vergisinden %100 muafiyet, 49 yıl Oraya araziyi işte e, vermek, e, bedelsiz kiralama hı hı. E, gibi bir sürü. Hatta termik santral özelinde elektriğinin yüzde e, devletin ödemesi. Yani hı hı. bizim vergilerimizde aslında o e, santralin elektriğinin ödenmesi. Veya sattığı elektriği işte koşulsuz bir şekilde almak gibi e, maddeler içeriyor. Stratejik yatırım dedikten sonra artık gidip de anında ertesi gün e, santrali kurmaya başlayabilir o şirket. Tamamen sermayenin önünü açan e, değil mi? E, bütün e, aslında e, doğal, kültürel, tarih varlıkları sermayenin hizmetine e, sunan e, bir hali var şu anda bu Madde 80'nin. Evet doğadan üstün bir konuma gelmiş oluyor aslında. Çünkü chat süreçleri her ne kadar iyi veya kötü işliyor da olsa bir en azından orada bir araştırma yapılmasını doğanın durumunu insanların oradaki durumunu en azından şirketin bir derleyip toparlamasını gerektiren bir süreçti ve bizim de arada müdahil olma şansımız vardı. Hı hı. Şimdi o aradan kalkmış oluyor. Bu da aslında anayasanın anayasanın 56. maddesinde olan sağlıklı ve dengeli bir ortamda yaşam hakkına çelişen bir şey. Evet. O yüzden de şimdiki önümüzdeki 60 5 günde yapılacak olan şey anayasa mahkemesine götürebilmek ve anayasa mahkemesine 56 maddeyle çelişiyor diye hı hı. E, dava açılarak Hani itiraz edilmesini sağlamak bu e, kanuna bunu da yapabilecek olanlar bir Cumhurbaşkanı iki e, iktidar ve ana muhalefet Partisi e, meclis grupları 3. E, millet Meclisindeki üyelerin beşte biri. Hı hı. O yüzden şimdi daha e, başında da konuştuğumuz aktif vatandaşlık aslında uygulaması yapabileceğimiz, hepimizin bu sürecin parçası olabileceğimiz bir dönem başladı. E, bu da şöyle e, me Meclis'teki milletvekillerini, bütün tanıdığınız herkesi Arayarak, 350 Ankara'yı da takip edebilirsiniz. Onlar bazen milletvekillerinin numaralarını bile yayınlıyorlar. Arayarak, giderek, konuşarak baskı oluşturmamız ve bir gündem oluşturmamız gerekiyor ki... ...anayasa mahkemesine bu konu taşınacak şekilde ikna edilebilsin. E, ve bu gündem oluşturur ve mahkemeye götürülürse... ...ondan sonra da e, daha hani en azından süreçlere dahil olabileceğimiz bir kısma çekebiliriz. Hı hı. E, bu gündemi oluştururken de bahsettiğimiz yaratıcı yöntemleri neden kullanmayalım aslında... Doğru, ee, evet. Hani etrafı evet, atıyorum bizim neden? Bizim için e, aslında önemli olan evet. kısmı. Tabii şimdi e, yani Türkiye'de çevre mücadelesi e, uzun zamandır devam ediyor. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında farklı alanlarda hatta aynı anda birkaç alanda birden e, bazı yörelerimiz özellikle Alağa gibi, Çanakkale gibi aynı anda e, birkaç e, çevre mücadelesini birden götüren e, kentlerimiz, yörelerimiz var. Şimdi buralarda tabii biz zaman zaman e, çok e, şiddete başvurulan, e, çok e, ne diyelim sindirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılan bu çevre mücadelesini veren kişilere yönelik e, bir takım uygulamalar gördük. Alakır gibi. Ee, evet, Alakır gibi, e, Cerrah Tepe'de, e, Yeşil Yolda e, çok e, şiddete e, varan. E, görüntüler e, yani hala daha gözümüzün önünde. E, bu madde 80 tabi ister istemez biraz da herhalde bu mücadeleleri e, sekteye mi uğratacak? Yani en azından e, insanların sokağa çıkma e, dürtüsünü mü acaba biraz e, ne diyelim? Yani e, etkileyecek olumsuz evet. yönde etkileyecek? Nasıl ilerler? Eğer bu madde 80 ile ilgili herhangi bir gelişme sağlayamazsak olumlu yönde? Yani bence bizim kullanacağımız araçları değiştirmemizle heyecanımız ve savunduğumuz şeyin, çünkü savunduğumuz şey yaşam aslında. Evet. Yaşam hakkımızı savunuyoruz çok net. Yani Çanakkale'deki kişi de yaşam hakkını savunuyor, ben de yaşam hakkımı savunuyorum. Çünkü orada yapılacak olan bir santral veya buraya yapılacak olan bir nükleer, santral hepimizin yaşam hakkına bir tehdit. O yüzden e, yaşam hakkımızı savunduğumuz sürece sokağa çıktık çıkmak veya mektup yazmak bunlar araçlar. Hı hı. Şimdi yeni araçlar kullanmamıza belki vesile olacak. Eğer madde 80 kabul edilir ve Anayasa Mahkemesi'nden de dönerse, e, yeni araçları daha fazla kullanabileceğimiz bir süreç başlıyor. Neden herkes işte Atıyorum posta yazıp da yollamasın milletvekillerine. Evet. Neden bunu daha fazla gündeme hepimiz gündemimize taşımayalım? Yeni araçlar kullanalım, daha yaratıcı evet. olalım, mücadelemize devam edelim. Evet programın ilk yarısında bahsettik aslında ee, Türkiye'nin pek çok yerinden de e, çok çok yaratıcı e, mücadele biçimleri, şiddetsiz iletişim e, uygulamaları çıkacağını e, düşünüyorum. Aslında belki çok zaten küçük var e, e, evet e, yerel bazda zaten e, yürüyenler var. E, yani umut edelim bundan sonra da mücadeleler yine kaldığı yerden daha güçlenerek devam etsin. Hepimiz evet. eklenelim onlara. Evet ve hepimiz evet. eklenelim ve hepimiz biraz düşünelim bu mücadelelere nasıl katkı verebiliriz diye. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Yuva Derneği'nden Buket Atlı'yı ağırladık bu hafta stüdyomuzda. Teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençay Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak.